Hazreti Peygamber, eğer kesersen sakın süt veren hayvan kesme, dedi, Ebu Eyyub bir oğlak kesti, hanımına, ekmeği pişir ve bizim için onu hazırla, dedi, kadın oğlağın yarısını yemek yaptı, yarısını da kızarttı, yemek Resulullah'ın önüne konulduğunda, Resulullah bir parça eti bir ekmeğin içine koyarak, ey Eba Eyyub, bunu Fatıma'ya götür, çünkü o birkaç günden beri böyle bir şey yememiştir, dedi, Ebu Eyyub onu Fatıma'ya götürdü,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 Hz. Peygamber bir kariyesini Ebu Eyyub'e verdi ve, ey Eba Eyyub, bu kariye bizim yanımızda kaldığı müddetçe, ondan hayırdan başka bir şey görmedik, o halde ona hayırlı davranmanı tavsiye ediyorum sana, dedi. Ebu Eyyub, kariyeyi Resulullah'ın yanından alıp götürdükten sonra, Resulullah'ın tavsiyesini, ancak onu azad ederek yerine getirebilirim, dedi ve onu azad etti.